e, Rabbi tanıtırken şunu de, e, şu ayeti veriyor. Diyor ki: "İnna Rabbiniz yeri göğ yaratmıştır. Altı günde sonra arşa istiva etmiştir. Bunların hepsini anlattık. Sonra ondan sonra Rab'bi anlatırken ne dedi? İşte bugünkü dersimiz. Diyor ki: "Ve rabbuhu vel ma'bud." Rab ibadet edilen demek. Rab ibadet edilen demek. Şimdi bakın arkadaşlar bu Kur'an'ın müthiş derecedeki bir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 Şimdi ibadet yaptığını kabul etmez. O ayrı bir bab. Ama şimdi bizim nazarımızda yapıyorlar mı ibadet onlar? Allah'tan gayrısında yapıyorlar. Şimdi onlar kendileriyle tenakuz içerisinde. Çünkü onlar rububiyet evidini ikrar eden bir taife değil mi? Bir fırka. Siz o zaman eğer rububiyet evidini ikrar ediyorsanız, o zaman uluhiyet tevhinde de Allah Azze ve birlemek zorundasınız. Ne zaman ki siz Allah'tan gayrısından yardım istediğiniz işte bu ayetin muhatabısınız Allah hemen söyler ki ben sizi yarattım neden benden gayrısından istiyorsun? Tamam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 O yüzden almadık ki Kur'an-ı Kerim'deki ilk emri de budur. Şimdi ayeti devam edelim inşallah. Ya eyühennasu ubudu rabbakumul lezi halakakum vel lezine min qablikum le'allekum tetequn. Ey iman edenler, şey ey insanlar, sizi ve sizden önceki Rab'i, sizi ve sizden önceki yaratanları, yaratan Rabbinize ibadet edin umulur ki sakınırsınız. El <gülüyor> o Rab ki bakın. El lezi ceale lekumul arda firaşan. Yani sizin için bir döşek kıldı. Ve sema'e binaan ve semayı da ne yaptı üzerinize bir bina olarak tayin etti. Ve en mines sema'i semadan su indirdi. Bakın bu burada duracağız tamam mı? semadan su indirdi. Dersimizin bütün kısmını sadece buraya ayıracağız. Semadan su indirdi ne demek? Bunu anlatacağız. Tabii ayeti tamamladıktan sonra dersi biteceğiz inşallah kısa. Fe ahrace bihi min es-semarat Bu suyla size ne? Yerinizden semeratlar çıkardı işte ürünler çıkardı sizin için.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 Bugün insanların dediği gibi Mekkeli müşriklerin rubuviyetten daha haberiyoktu. Ribuviyette yani rubuviyette Allah'a inkar ederlerdi vesaire. Allah Azze ve Celle net söylüyor. Bu Kur'an'daki en net ayetlerden bir tanesi sizdir. Mekkeli müşriklerin de rubuviyet evidini ikrar ettiklerine dair. Bildiğiniz halde bütün bunları, bu entum tüm burada hal olarak gelmiş Allah'a ortaklar koşmayın diyor. Felâtej alulillâhi endâden bu en tüm Allah'a sakın ortaklar koşmayın bunları bildiğiniz halde. Demek ki bunların hepsini biliyorlardı.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 Bu adam ey İmam-ı Rabbani derken ahe. Kendisinden bir zararın kaldırılmasını istiyor, değil mi? Evet. Zarar ve fayda verme tevhidin hangi kısmı ileydi? Rububiyet idi. Evet. Bu adam ona ne sıfatı verdi? Rubiyet he? Evet. Rububiyet dedi. Güzel. Peki Rubiyet tevhidin direkt diğer bir tarifi de neydi? Yani şey diğer tarif diyorum. Tarifinin tamamı neydi? Allah'ı fiillerinde bilmek. <gülüyor> Bu fiillerine Allah'ın dirilten, öldüren, her şeyi gören, değil mi?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 Duyma, rububiyet tevhidimi, uluhiyet tevhidimi. Şey, uluhiyet, duyma, isim sıfat tevhidimi, rububiyet tevhidimi. İkisi de, çünkü uluhiyet, rububiyet neydi? Allah fiillerinde bilemek, Allah'ın fiili duyma, fiili görme fiili. O yüzden seleften bakıyorsun, geçmişte tevhidi iki ayırmışlar. Demişler ki, marifet ve ispat tevhidi ve talep tevhidi. Marifet ve ispat tevhidinden şunu kastediyorlar, isim sıfat ve rububiyet. Talep tevhidinden de şeyi kastediyorlar, uluhiyet tevhidi.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 Ulüv doldu. En az onun kadar açıktır. Ya iki hepsini tekfir edeceksin ya hepsine cahalete özür göreceksin. Tamam. Tabi umum olarak. Her zaman değil yani. O ayrı bir bakım tamam Şimdi İbni Kesir Rahim Allah diyor ki bunları yaratan yani bütün bunları yaratan ibadete müstahaktır. O zaman diyoruz ki bizim geçmişimizden de bunu söyleyen alimler var. Yani ne? Bakın İbni Kesir öyle anlamış. Rububiyet, ulûhiyyeti gerektirir. Şimdi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 bir tanesinde yükseklik manasındaki sema. Anladın mı? Çünkü Allah başka ayette ağacın dallarına da semaladır dedi. Yüksekte olduğu için. O zaman bu ayette biz neyi anlayacağız? Ve sema binaen. Biz semayı bina kıldık. Bak şimdi. Hangi sema? Bina edilen sema. Allah bina ettik diyor. Ve enzelna mine's sema'i diyor bu seferde. Semadan su indirdik. Yani nereden? Yükseklikten. O zaman ilk sema hangisi? Bina edilen sema. İkinci sema hangisi? Yükseklik manasına gelen sema.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 Kelam elinden, felsefe elinden çıkmış. Adam diyor ki soruyorsun. Cari Allah semadadır demiş. Sema nedir diyor. O yüzden e, bir insan dese ki şimdi kime? Kâşif sema nedir dese birisi ne dersin? Sema nedir? Şimdi, bir göre, ya, tını, yoksa, Öğrendiğimiz yani, şey üzere. yükseklikte. Yükseklik bina edilmiş, Bina edilen evet. Mesela bir insan dese ki sema...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 Şu, şu evet. falan değil, at, Allah Allah, gidersi, at, yeni döşemiş, böyle semayı. İşte bütün bütün bu gördüğümüz daha birinci dünya seması. Bırak. Şu nasıl hataları var. Şimdi özellikle o, o şey için bakmadım ama şey maruftur yani. tevilleri maruf. Mesela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 yet yet. Yani bir mana yok. Bir kelimedir bu sadece. içi boş. Böyle anlıyorlar işte imamları. Baktığın zaman görsün şerhlerine. İşte, mufavvida, şimdi teymiye gibi değil. değil nasıl? Teymiye onu anlatırken yani keyfiyet olarak mufavvida. Yani... Evet. <gülüyor> Biz şimdi tavvide nasıl gideriz? Keyfiyetini Allah'a havale ederiz. Evet. Ama mufavvida bu bizim anladığımız şekilde değil. Mufavvida diyor ki içindeki manayı da inkar ediyorlar. Manayı da nefy ediyorlar. Biz manayı ispat ediyoruz. Ama keyfiyeti nef Tabii. Bütün hepsi sadece Ebu değil, bütün selefe bunu nispet ediyorlar. Çok var geçmişte mutahhirlerden gelip selefenin. İbn Teymiyye diyor ki işte mufavvida'nın kavli muaddile'nin kavlinden daha şerlidir. Daha şerlidir diyor. Çünkü en azından muaddile ne yapıyor aخی? Evet diyor bunun bir manası var. Ama ben bunun manasını bir şekilde değiştiriyorum, tevil ediyorum. Mufavvida mananın manayı da nef Manası yoktur diyor.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 Ha? İstiva malum. Demek ki malum. Neyi malum? Yani Arap dilinde, evet. dilde nedir? Ama وَالْكَيْفُ Ke مَشْهُولُ Keyfiyetinin Anladım. meçhul olduğunu söylüyor. Buyurun. Şey, yanlış anlaşılın. Yani bu halife bunu yani muhavvidayı reddediyor yani. yani. Allah semadır, semayı yedir midir? Gökten Tabii. Tabii. Yedir Tabii. Yedir Tabii. İşte o yüzden diyorum ya selefin Evet. Yani. selefin mezhebi değildir yani muhavvidalar. Bakın onlar genelde hep şu lafızları getirirler. Zaten bu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 İşte emirruha keme lafızları var hep. Bu isim sıfat naslarını geldiği gibi geçiştiriniz. Amir, şey Ahmet İbni Hanbel'den hatta manası şekilde geçiştiriniz var. Seleften İşte bunu değil bak işte Selef demiş ki bunların manası yok. Ama senin biraz önce söylediğin Ahmet İbni Hanbel'in söylediği o lafız sıva malumdur. Ee, bu aslında bu çok değil. Malum. Bak şimdi ona sana şöyle de yaklaşabilir bilat ehli mesela. Tabii oradaki işte malumu anlatıyorlar. Tamam. Yani diyorlar ki evet istiva malumdur ahi. Yani nedir malum? İstiva Kur'an'da vardır yani. Hani ayet olarak malumdur ama manası yani. yok. Anladın mı? Yapıyorlar ama. Mesela Anladın mı? Yani yapıyorlar. Şimdi onu onu yapan iki bidat eyler zaman nedir dedik? Bidat eyle. İmam-ı Ali takmamdır. Şaz kalmıştır selef arasında. Ama daha daha geniş anlamak için bak ahi. Olaya. Şimdi ne diyorlar bunlar? Emirru hakemecayet geldiği gibi alın. Bir lafız neyle gelir?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 Biz insana bile diyoruz ki manası boşluk. Zaten Şeyhül İslam o yüzden diyor yani bunlar diyor O yüzden diyorlar ki e Ehlül Tecihil diyorlar selefe. Tecihil, ce cehalet ehli. Ama bunu övgü manasında söylüyorlar. Yani ne? Manasını bilmeyiz biz bunun. Yani Tecihil ehli, cehalet ehli gibi. O yüzden e, İbn-i bunlarla çok güzel. E, bu mesela İbn-i bunlara reddiyesine bakmak için birçok kitabım var. En güzel kitaplarından bir tanesi. Muktasar da olsa çok güzeldir. Ee, Kaidetül Murrakeşiyye diye bir kitabı var İbn-i Onu okuyacağız yani ileride. Niyetimiz var. Okutmak istediğimiz metinler arasında inşallah. Orada mufavidayı güzel rediyeler var. Başka yerlerde de var. Yine Tedimuriye'de de bakılabilir. Var. Yine Mecmur Fetavan sayır yerlerinde. Ee, ondan sonra Tâhidül Akıl ve Nâkıl'da var. Min Hacı de vesaire. Ebu e, e, e, Bunapsın. Mufavil olmadına göre. Mufavil'e söylüyorsun. getiriyor onu. kitabında okudum. getiriyor Evet, başka soru var mı dersle alakalı? Allah razı olsun.